Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş Getiren Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la birlikteyiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim Nasılsınız afiyet olsun Allah afiyet versin hocam Amin. Ee, İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız Değerli dinleyiciler ee, Hocamla bugün Kuran aşısı konusunu konuşalım diye düşündük. Ee, hocamın Altınoluk dergisinin Mart sayısına yazdığı bir yazı var. Henüz yayınlanmış değil. İnşallah Altınoluk dergisinin Mart sayısında e, okuyabilirsiniz. Ben deniz önceden okumuş oldum e, yazıyı Altınoluk dergisinin editörü olarak ve e, okuyunca heyecanlandım hocama da dedim ki hocam bu konuyu radyoda da işleyelim inşallah dedim e, hocam e, inşallah e, o da şey yaptı e, evet konuşalım dedi e, şöyle bir şey hocam malum yani Kur'an'la e, hukukumuz yani bu e, bizler hayatta oldukça insanlık hayatta oldukça insanlığın Kur'an'la hukuku devam edecek. Bir de Kur'an'a ilk muhatap olan nesil. Onların Kur'an'la hukuku sanıyorum o neslin Kur'an'la hukukundan yola çıkarak bir Kur'an aşısı hatırlatması yapıyoruz. Evet. Nasıldı? Yani bir fark görüyorsunuz. Bazen hani insan Yazıyı e, o farkı dikkati alarak yazar, değil mi? Yani ya bizde e, o neslin e, aşkı, e, o aşığı konusundaki hassasiyeti nerelerde? Buralardan bakarak insan böyle bir yazıya başlar. E, nasıl gördünüz? E, ya yani ilk neslin Kur'an aşısı e, nasıldı? Bizde Kur'an aşısı nasıl? Oralardan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Şimdi hocam şöyle bir örneklendirme yapmamızda fayda görüyorum. Siz, ben beş kişilik bir grup oturup akşama kadar gıdanın insan açısından önemini konuşuyoruz. Gıda gerekli, sağlıklı gıda, helal gıda konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ee, sonuçta da bir lokantanın önünde camdan insanları yemek yerken seyrediyoruz. Akşam bizim için sonuç açlıktır. Evet. Helal gıda, temiz gıda, sağlıklı gıda, protein pro işte vs. konuşmamızın hiçbir yararı yok. Öbür taraftan da bir insan gidiyor bir simit alıyor. Bizim hiç gündemimize bile gelmeyecek kadar basit bir simit alıyor. O simiti yiyor, akşam onun karnı tok, biz açız. Evet. O gıdadan, proteinden... Karbonhidrattan hiçbir şeyden de konuştuğu yok ama bir bitiyor ve doyuyor. Evet. Biz ise karbonhidratlar, faydalılar. Çok kar bilgimiz var. <gülüyor> yumurtayı ne kadar yiyeceğiz, portakalın yararı, elmanın yararı. Briefing üstüne briefing veriyoruz ama açız. Evet. Şimdi bu örneğimi alarak buraya çekeceğim. Şimdi bize bakıyoruz on binlerce Kur'an kursu. Evet. Türkiye'nin en çok satılan basılı kitabı Kur'an-ı Kerim. Evet. Tefsirler, mealler, Kur'an grupları, Kur'an felsefeleri, Kur'an üzerine edebiyatlar, edebiyatlar Ortada Kur'an alakalı değil bir şey yok, ibadet, şuuru yok Akşam açız Asab ı kirama bakıyoruz Mesela Musab bin Ümeyr Allah onundan razı olsun, biz de şefaatine nail Kur'an-ı Kerim'in tamamını görmediği. için hiç görmedi Çünkü 3. yılda vefat şehit, oldu, da vefat şehit oldu Şehit oldu Kur'an'ın ne kadar indiği bile belli değil o zaman e, O zaten hep hicretteydi e, Kur'an'ı Kerim'in indiği ayetleri görmedi ama bir gitti ki aman Allah'ım Neleri biliyordu hocam Ama Hazreti Musab ki Medine'ye geldi ve bir sene içerisinde İslam devleti e, kurdu İslam devleti kurdu neleri biliyordu Hocam kesinlikle bizim kadar bilmiyordu <gülüyor> evet, <gülüyor> Çünkü Allah Allah. şeriatın yarısı inmemiş daha evet. inmemiş. İslam devleti kurdu İslam devletinde yaşayanlar kadar bilgisi yoktu Evet bu neyi gösteriyor hocam? Çocukken çiçek aşısı olmuş, kurtulmuş. Evet. Sağlık lafı yapanlar açlıktan, hastalıktan ölmüş gitmişler. Bu sapasağlam. Bu neye benziyor biliyor musunuz hocam? Yani köy çocukları olur ya böyle elma gibi yanaklar. Çocuk ayakkabı yok, bir şey yok ayağında. Evet, Böcekli evet. solucanlı bahçelerde dolaşıyor. O da şehir çocukları olur. Böyle annesi doğmadan aşısını başlatmış işte titizlikle lokmalar sayılarak veriliyor hastalıktan kurtulamıyor çocuk. Evet. Ya yani bir alem bu dünya hocam. Şehir çocukları hastaneden çıkmıyorlar. Köy çocuğu doktor gördüğü yok. Turp gibi derler ya eskiler. Evet, evet. Sapasağlam çocuk. Şimdi ashab-ı kiramla Allah onlardan razı olsun ki örneğimiz hiç çare yok yani. Evet. Orijinal Müslümanlık ashab-ı kiram Müslümanlığı. Ya kardeşim ilmal bilgileri yok, internet sayfaları yok, <gülüyor> bir şeyleri yok. Doğruduruz musaf gören yok. Yani asab kiramdan Kur'an-ı Kerim'i bir kaç hafız vardı hocam? Bu... Elimizde net bir rakam yok. Ama Kur'an üzerinden fetva verecek 120 kişiydi. Evet. 121 değil. Evet. Yani bu helaldır, bu haramdır diyecek adam sayısı. Kur'an'ın yani. bütünü bilen, bilen. Kur'an'a vakıf, vakıf adam, olan, vakıf evet. Kur'an-ı Kerim'i bizim Raflarda tuttuğumuz musaf şeklinde gören 10 bin sahabi de yok hocam evet. Yok böyle enteresan yani bir şey 10 yani. bin sahabi yok 120 bin sahabi oldu 120 bin oldu. sahabi, 120 bin sahabi. Ama ne var evet. Kur'an adam arıyor dendiğinde 120 bin delikanlı var ortada Evet Sabah namazı sorunu olmayan 120 bin kişi var evet. Yani Allah ne istiyor Kullarından ashab-ı kiramda o var Bir gün sizinle bu sabah namazını da konuşalım hocam. Yani siz birçok konuşmanızda sabah soru, namazı sorunu olmayan insana işaret ediyorsunuz. Niye ama hocam? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları sabah namazında arayın diyor. Evet. İslam pratiği sabah namazı. Onu bir ayrıca konuşalım inşallah. Konuşalım ve nefis muhasebesi de <gülüyor> yapalım. yapalım. Yani <gülüyor> konuştuğumuz kadar biz. Onu da konuşmamız evet, lazım. Evet. Çünkü sabah ve yatsı namazlarında arayın münafıkları diyor demek evet. ki İslam konuşup İslam yaşayamamak sabah namazında ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Yani evet. evde de kılsam bir dert üstelik illa cami göreceksin. Sabah namazında cami gör. Onu Sonra... ayrıca konuşalım. İnşallah. Yani şeye İnşallah. şimdi aşamızı boğluğumuza devam. Edelim. Şimdi burada bizim <gülüyor> oturup tefekkür etmemiz lazım. Ne oldu ashab-ı kiramda ne olmuyor bizde? Evet, işte asıl soru o hocam. Çünkü yani mesela şimdi biz bir müessesedeyiz deyiz burada, burada diyor da, ya dünyanın her yerinden Kur'an öğrenmek için, tefsir öğrenmek için insanlar buraya geliyor. Geliyor, evet. E bunun gibi onlarca değil yüzlerce müessesesi var Müslümanların. Evet. Yani Kur'an enstitülerimiz var. Hatta o kadar ki ashab kiramda olmayan ve bizde olan bir farklılık daha var. Buna yani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Kur'ancılık bile var artık bizde. <gülüyor> yani fazlası neredeyse taşmaya başladı evet. Yani Kur'an'ımızı müdafada neredeyse ashab kiramdan bile kıskanacağız Kur'an'ı evet. Lafı var, edebiyatı var, felsefesi var, enstitüsü var, hayatı yok, pratiği yok ne hikmetse ashab kiramda Kur'an enstitüsü yok, Kur'ancılık diye bir şey yok ee, Kur'an felsefesi diye bir şey yok ama hocam Kur'an belki araya yani Kur'ancı olup da Kur'an'a ulaşamamak yani o da bir nasıl bir şey afet var? afet evet. hocam varlık yani. içinde yokluk gibi bir şey Evet varlık içinde yok yani Kur'an'ı müdafa eden bir. Yani ne demek mesela Kur'ancı olmak ne demek? Onu da bir açı verelim. Şimdi işte. Zahiren bakıldığında, Allah'ın kitabını savunan mücahit olmak demek ama pratikte görüyoruz ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin direktiflerinden kurtulup keyfine göre Kur'an yaşama arzusu meğer ki bu. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim eczanedeki ilaçlar gibi bunu doktor kontrolü dışında kullandığın zaman akıbeti belli değil bunun. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an eczanesinin ilaçlarını hastaya göre tarif eden bir doktordur. Ondan sıyrıldığın zaman keyfine göre kullanıyorsun İlaçlar bu sefer sana göbek yağı oluyor Veyahut da beyin felciği yapıyor Ashaplar niye Kur'ancı yok hocam? Niye Kur'ancı yok? Çünkü Resulullah'ın Kur'an'ını istiyor onlar evet. Bizde ise Allah'tan direkt gelsin Peygamber olmasın arada gibi bir hastalık peydahı oldu şimdi evet, evet, Bu büyük bir sıkıntı bir de var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i onlar görüyorlar. Zaten ona geleceğiz. Aşı ile evet, de evet, aşıyla. bunu aşı ile de bunu kastediyoruz. Gidip hı hı. eczaneden ilaç beğenmiyorlar. Tarladan ot toplayıp ilaç yapmıyorlar. Bizzat doktordan alıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den adım adım alıyorlar. Bu nedenle belki bu ayrı bir başlık altında incelenmeli. Elimizdeki Kur'an Kur'ancı olmakla bize bir fayda getiriyor mu getirmiyor mu? Böyle bir tahkikat yapılmalı. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek e, elinden alınmamış Kur'an bize ne işe yarar? Yani onun e, İncil örneği var, Tevrat örneği var. İsa aleyhisselamsız, Musa aleyhisselamsız ellerindeydi Tevrat. Ama Musa aleyhisselam gittiğinde, İsa aleyhisselam göğe kaldırıldığında... Kur'an'ın Kur elimizde var olduğu gibi Tevrat ve İncil'de ellerinde vardı. Fakat elli sene sonra ne Tevrat kaldı, ne İncil kaldı. Neden? Peygamberlerinin yerine kendileri müdahale ettiler. Şimdi Kur'ancılık dediğimiz şey de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i ortadan çıkarıp, direkt ve dolaylı yöntemlerle ortadan çıkarıp, tıpkı Yahudilerin Tevrat'a yaptığı gibi cici ayetler, nakışlı ayetler, 2. ayetler diye Kur'an-ı Kerimle oynayacaklar. Ebedi bu olamayacak. Neden olamayacak? E, bir izlilahu Taala tek bir mümin kaldığı sürece e, bu olmaz. Allahu Teala da şeriatına dokundurtmayacak, Kur'an'ına dokundurtmayacak. Bunda hiçbir sıkıntı yok yani itmaz ama bu arada pek çok beyin sarsılacak. Pek evet, pek evet. çok müminin iman kalesi çökecek maazallah. maazallah. Kur'an'la oynama cüreti gösterdikleri için lakatlar Allah. Bu aşımızın dışındaki bir bölüm bu evet, sağlık tedavi evet. sistemi ile ilgili. Onu ayrıca gene konuşuruz da. Kurancılık diye şimdi ifade geçince birazcık Heh, açıklama, bir olsun açıklama olsun diye açıklama yapmış olalım ama bu da cümle bir cümleyi moterize, moterize ara cümle, dipnot evet. diyelim daha dip Türkçe olsun evet. dipnot gibi artık. Şimdi Kur'an aşısı oldu ashabı kiram Biz aşı olmadan İspanak yiyerek Veya işte pırasa yiyerek Bunu yapmaya çalışan bir adam yerine düştük Yani Bakara suresinin Bu bizim şeyden mi geliyor hocam Araya diyelim ki 1400 küsur sene girmesinden mi Geliyor yani Sahabe ilk nesil olduğu için mi e, bu aşıyı alabildi de biz alamıyoruz. E, sonra alanlar da var hocam. Heh, o zaman yani var. bu bir zaman problemi değil. O değil. Evet. Şimdi de böyle olmayan aş, aşısı evet. olanlar var şimdi Heh. de. Yani, yani biz nasıl aşı olabiliriz yön, zaten? Yöntem sıkıntımız var. Evet. Yöntem sıkıntımız evet. var. Şimdi mesela Asaabü Kiram, e, Enes ibn Malik üvey babasını anlatıyor. E, şarap meclisindeydiler diyor. E, Ayetin indiği anons edilmiş Medine sokaklarında. Allah içkiyi bırakmaz mısınız kullarım? Diyor diyor ayet öyle. Evet. E, Fıçıların etrafındaydılar diyor. Nasıl bırakmayız ya Rabbi deyip diyor. Fıçıları götürdüler sokaklara döktüler diyor. Evet. Fıçıları da kırdılar bir daha bunları kullanmayalım diye. Evet. Halbuki Allah onlara fıçıları kırın demedi. Temizlese onu kullanırlardı. Değil mi Allah... Bırakmayacak mısınız kullarım?" dedi. ya bu çok büyük bir örnek hocam. Yani bırakın yoksa size 80 sopa var filan buyurmuyor Allah. Evet. "Artık bırakmaz mısınız kullarım bu alkolü?" diyor. Evet, evet. Ve "Artık bırakmaz mısınız?" ifadesi "Bıraktık ya Rabbi." diye cevap bulmuş. Evet. Bıraktık ya Rabbi. Bıraktık ya Rabbi. "Lebbeyk" der gibi. Ya hacının "Lebbeyk" der gibi "Bıraktık ya Rabbi." Evet. diyor. Bu iletişim çok büyük bir iletişim bırakmaz mısınız ayeti anons ediyor. Dellallar sokaklarda dolaşıyorlar. Ey Medine halkı böyle bir ayetinde Allah bırakmaz mısınız buyuruyor diyor. O ayeti içki meclisindeyken duyuyorlar. O halleriyle getirip bırakıyorlar. Buradaki sorun şu hocam. İletişim yüzde yüz var ile Allah arasında. Evet ben onu soracaktım. Yani bu aşı ne demek? Bu aşı o demek. Aşı evet onu soracaktım. Aşı ne demek? Sahabe ile Allah arasındaki iletişim. Mesela mutlak. çok çok narin bir örnek vereceğim hocam. Şimdi ben vaaz ederken bir hoca efendi cuma hutbesi okurken mesela Yunus Emre'den örnekler veriyoruz. Evet. Ayetle başlıyoruz hutbeye. Yunus Emre'nin şiirinde dediği gibi diyoruz. Mevlana'nın buyurduğu gibi diyoruz. Hocam adımız soyadım gibi bilelim. Bir sahabiye ayet okunurken filanca şair de zaten böyle demişti desen senin hutbeni dinlemez. Linç ederdi seni orada. Allah konuşurken ne işi var burada? Müslüman da olsa şairin ne işi var? Şiir dinler. Şiir meclisi yapar. Hasan Ebi Sabit yaptı. Allah'ın ayetini Ayet ve hadisin ortasına sıkıştırmaz buna ama hmm. İletişim çok büyük bir temel merkez olarak Allah'ı görüyor Peygamberi görüyor Biz ise yani bırak Müslüman bir şairden Yunus Emre'den alıntı yapmayı Kendi kanaatimizi bile kullanabiliyoruz evet. Bu aşı sorunu işte hocam Hatta bir Avrupalı'dan da bir şey. Yani eh, işte eh sanki yani. çok kıymetli bir şeymiş gibi falan Avrupalı bile böyle demişti. Adam Müslüman değil olsun demişti. Sayın Kur'an onun desteğine muhtaç gibi. Evet. Bu bir sorun. içlerdeki bir sorun. Yüreklerdeki bir sorun. Burada hocam <gülüyor> ben mesela babamın da himmetiyle, gayretiyle 8 yaşında müthiş hafızdım. Şimdi o kadar kuvvetli hafız değilim. Evet. 4 yaşında babam beni başlatmış. Maşallah evet. Allah babamdan razı olsun ama Sonraki himmetler, sonraki gayretler o elindeki Kur'an'ı benim halet ruhiyeme çevirdi, çevirdiyse eğer olduysam eğer. Benim gibi de on binlerce denebilecek çapta hafız yetiştirildi. Biz mesela köyümüzde benim gibi on yaşından önce hafız olan belki yaklaşık 30-40 hafızız. Maşallah. Öyle bir tahammül oluşmuş on yaşından biz, aşağıda. Yani biz Menderes'in e, asıldığı yılda ve o ondan önceki, ondan sonraki yıllarda doğmuş çocuklarız. Böyle bir Kur'an'ı öldürmesin bu hainler tekrar diye e, bizi hep beşer sene geç yazdırmış babalarımız. Ailece normal okular. Menderesçi bir aileyiz biz. Evet. Yani bu afete karşı nüfusa geçeceğiz. Nüfusa geç. Nüfusa Abi okula gitmesin. ...askere geç alınsın... ...o arada alim yetiştirelim bunları diye... Allah Allah, evet. ...bir anlayış, idrak... ...Allah razı olsun... ...ben sonra mahkeme kararıyla geri çektim... ...tabii yaşıma yaklaştırdım... <gülüyor> ...yaşımı... ...yani nüfusta 65'li görünüyorum mesela... Hmm. ...idim... ...yani hep böyle yapmışlar... ...bir heyecan var aman... Kur'an-ı Kerim'e mesela önce latince harfler girmesin çocuklarımızın kafasını düşünmüşler. Evet. Yani latinceden önce Kur'an alfabesini tanısın çocuklarımız. Bu büyük bir himmet. Evet. Ama şimdi ben kendimden ölçüyorum. E, 8 yaşında Fatihadan Nasa kadar Kur'an-ı Kerim'i ezber bilen bir çocuktum. Fakat Allah'ın hakim olmasının ne manaya geldiğini bilmeden onlarca ayeti okuyordum. Evet. Mesela bana diyebilirdiniz e Nurattin oku bakalım Hakim geçen ayetleri hmm. Bilgisayar gibi tarayabilirdim size. Şimdi o düzeyde değilim ama Mesela 13-14 yaşlarında Alim Allah'ın bilir ismiyle ilgili ayetleri size iki dakika içinde tarayabilirdim 114 sureden Allah Allah. E bir, bir Mini bilgisayar gibiydim hmm. ama Allah seni Görüyor ve biliyor Namaz saati top oynamaman lazım Diye bir şey yoktu Evet, Allah'ın bildiğini bilmeden bilgisini biliyordum ben. Evet. Böyle bir pozisyon olmuştu. Yani bilgiyle uyumlu, yani bir bilgi. evet. uyumlu bir bilgim yoktu. Bilgiye uyumlu bir bilgim yoktu. Allah'ın hikmeti ne olabilir diye bir şeyim yoktu. Ama sahabi, bu ayetlerin üçünü bir arada okuyacak bir kimse değil de üveyipli hariç yani hafız sahabiler hariç Allah Teala'nın hakim olduğunu ...bir hikmete binaen her şeyi yaptığını, alim olduğunu, hiçbir şeyin ondan kaçmayacağını biliyordu. Onun için evde yatak odasında, mescitte aynı pozisyonda kul olarak duruyordu. Evet. Evin kapılarını kapatınca Allah'ın gözünden uzak olmadığına imanı vardı. Evet. Ben ise İmam Hatip sesinde okurken, işte öğretmenden kaçak ilave soru yazabildim mi? Yazabildim. Neden? Hafızım Allah'ın alim olduğunu Habir olduğunu basir olduğunu Gördüğünü bildiğini Allah'ın Bildiğim halde e, Arapça dersinde bile ilave Soru yazabildim mesela neden e Çünkü o anda öğretmen bakmıyordu bana Evet öğretmen bakmıyordu Ama Allah bakıyordu Bakıyor. O şuur yok de vardı ama Evet neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mümin yetiştirmek için uğraştı hafız yetiştirmek için Uğraşmadı evet çok fark var ikisi arasında. Yani bu öbürü kafirdir anlamında. Haşa değil. Biz burada yani ifadeleri iyi anlaşılsın diye kullanıyoruz. Yani Efendimiz hafız da yetiştirdi ama hafızlıktan önce imanla ilgilendi. Ya bugünün insanı da hafız aynı zamanda mümin ama... Değil mi? Yani o bir Kalitede bir Oturmamış <gülüyor> bir zihinlere yerleşmemiş uh -huh. Bir imanın üstünde altı şartı Bilinen evet. ama altı miligramlık Yeri olmayan bir iman gibi Bir şey oldu evet, ortada evet. Yani altı şart sayılıyor Ayrıntıları biliniyor Eşarilikle maturilikle arasındaki farklar Biliniyor Mutezile nerelere itiraz etmiş onlar Yani felsefesi var evet. Başta ne dedik hocam Şimdi biz ikimiz oturduk ...gıdanın önemiyle ilgili saatlerce konuşuyoruz... ...ama bir çocuk da simit diyor. Evet. ...gıdayı o alıyor biz felsefesini yapıyoruz... asab gram bir simit yer gibi... ...bir ayet yediler... Evet. ...diğerlerine o ayet indiler... ...beyinlerine o ayetleri indirdiler... ...damarlarında kan oldu o ayet... ...hocam oradaki şey şu mu acaba... Ee, ...bir kahve getirdiler... ...değerli dinleyiciler... ...hocama bir kahve... ...şeyi vermek için bir soruyla araya gireyim... ...buyurun Tabii. lütfen hocam... ...şimdi... Yani orada ayetlerin hani parça parça gelmesi mi tecrüb büyük, e, yani tedrici tedir, gelmesi mi yoksa hikmetlerden biri e, yoksa her yani Kur'an'a toptan bakış yani onun kendisi için ifade ettiği anlama bakışı mı farklı yani sahabenin o Kur'an aşısı dediğimiz şeyi almış olmasında yani en temelde Müslüman oluşa Kur'ana bakış mı farklı yoksa ya işte sindire sindire geldi Kur'an onun için bunlar böyle aşılı oldular bize de toptan geldi onun için yeterince aşılanamıyoruz mu dememiz lazım toptan geldi ama hocam biz bunu bir kahveniz içemediniz var. hocam mı yani uz kahve mi? içmeyi hak edelim de <gülüyor> e, e, şimdi toptan geldi ama biz çocuğumuza Kur'an'ı aşı yapabiliriz Fil evet. suresini ezberletmek Yerine fil suresini hazmettiririz evet. Çocuğa deriz ki Yavrum o Allah bu Allah'tır evet. Nasıl e, bir küçük Mercimek kadar bir şeyle Filleri Allah helak ettiyse Öyle murad ettiyse o orduyu yok ettiyse Allah'ın karşısında Filan süper güç olmaz merak etme sen Allah niye Ebrehe'yi Yemen'de yok etmedi de Mekke'ye yaklaşınca yok etti Demek ki Filan süper gücü de Ortodoksu ya yaklaştırdı yaklaştırdı. Öyle helak edecek. Ha o zamanki Ebre, ha şimdi ki Ebre. Kur'an'ın mantığından uzak olduktan sonra Fil suresini de ezberlesen bir şey değişmiyor. Neml suresini ezberlesen de bir şey değişmiyor. Neml karınca bu koca bir sure Kur'an-ı Kerim'de. İster Neml suresini ezberle, ister Fil suresini ezberle. Mantığından istifade edilemiyor. Kur'an-ı Kerim Ashab-ı kirama kan gibi verildi. Posası çıkacak bir gıda gibi verilmedi. Çok güzel. Kan gibi verildi. Bunun için sahabe diyor ya bize önce iman aşılandı evet. sonra Kur'an verildi bize. Hı -hı. Cündebü ibn-i Abdillah sahabeden diyor ki şimdi bakıyorum insanlar önce Kur'an'ı alıyorlar imanı erteliyorlar diyor. Allah, Allah hocam evet. 30 sene sonra bu ortaya çıkmış. Evet. İddi Mesut'tan da böyle bir rivayet var. Yani şimdi siz Kur'an'ı bütün almaya çalışıyorsunuz diyor. Onun için ben diyorum ki hocam... E, ...bir çocuk... E, ...beş yaşında, altı yaşında... ...camiye gidip her gün... ...on sayfa Kur'an mı okusun... ...bir şeyh efendinin... ...Allah dostu bir zatın, ...her gün gidip abdest alışını mı seyretsin... ...iki rekat namazını mı kılıyor... ...hiç tereddüt etmiyorum hocam... ...bir çocuk kapısında durup bir alimi, takva bir alimi kastediyorum. Evet. Kitap yazmış, kitaplarında kendisi yok alimi değil. Onu gidip orada seyretsin, hatta çayını getirsin onun. Hatta ona gidip böyle güzel e, yani yemeğine katılsın. Yemek işini seyretsin. Bence camide Kur'an okumasından iyi hocam. Hocam bu örneğiniz yadırganabilir. Bence açın biraz. Yani Yadırgansın hocam. Şöyle e, yani o ne alır o diyelim ki o Allah dostundan diyelim o takva sahibi alimden onu seyrederek İslam'ı pratiktir. Evet. İslam'ı kitapta değil pratikte görecek. Evet. Çocuğumuz İslam'ın yaşanabilirliğini görecek. Saalle yemek yemenin nasıl olduğunu görecek. Bismillah ile başlamayı görecek. Allah'tan korkulduğunu bir insan üzerinde görecek. Bu çok önemli evet. Kur'an'ı hocası okuyor. Yaramazlık yapma kapat cep telefonunu diyen bir hocadan. O arada hocanın telefonu çalıyor. Acaba onu hem dinliyor hem de telefonuyla konuşuyor. Bir, bunu görecek. Bir de önünde Kur'an'ını açınca ağlayan 60 yaşında bir hoca efendi görecek. Evet. Kur'an'ın pratiği ashab kiram tarafından efendimizin gözlerinde görüldü hocam. Bu çok çok güzel. Görüldü. Çok Mustafa güzel. Sabri Efendi Allah rahmet eylesin. Kayseri'deki hocasından bahsediyor da. Yani insanın tüyleri ürperiyor. Ee, Allah ikisine de rahmet etsin. Babası Kayseri'ye göndermiş. Tokattan git oğlum orada daha büyük hocalardan. O da cüz okuyormuş. Yani hafızlığını pekiştiriyor. Diyor ki önüne otururduk hocamızın diyor. Hocamız o arada diyor bizi dinlemeye başlardı. Biz okudukça ayetler cehennem ayetlerine filan gelince onun gözünden damlacıklar başlardı akmaya diyor. Biz cüzü bitirir kalkardık o hala yok ortada. Allah Allah. Çekmiş gitmiş Okuran ayetlerine dalmış Mustafa Sabri Efendi öyle dualar ediyor ki bu hocasına evet. hafızlık yaptıran değil. göz yaşından almış Heh. aşıyı. Onun talebesi okurken Kur'an cüz okurken evet. ahirete gidip gelen yolculuklara dalan hocası Mustafa Sabri Efendi prest etmiş hocam böyle evet, ezmiş evet. onu Allah hmm, Allah evet. o hocama diyor bulutlar büyüklüğü kadar rahmet etsin diyor evet, Bize şuur verdi böyle diyor Maşallah, evet. Şimdi bir o hocayı düşün hocam evet. i̇şte O çocuk onun yanına gitsin diyorum evet, evet. Mustafa Sabri Efendi de 30 yaşında değil Zaten 18 yaşında İstanbul'a gelmiş yani Demek evet. ki 13-14 yaşlarında bir çocuktu o zaman evet. Bir onu düşün Bir de gazetesini okurken talebesini dinleyen hocayı düşün hocam Cep telefonuyla konuşurken Talebesine sen de şurayı oku diyen hocayı düşün. Biz hocalar olarak, ben kendi üzerime bu lafı alıyorum şimdi. Biz hocalar olarak örneği olmadığımız Kur'an'ı öğretiyoruz. Dolayısıyla sağlık önemlidir, gıda önemlidir diyoruz ama gıdayı vermiyoruz, sağlığı vermiyoruz. Bu slogan olarak da mesela biz hocalar konuşuruz, İslam'a dönelim, Kur'an'a dönelim bir Müslüman da çıkıp bir dakika Hoca efendi dönecek güzelge abi göster bakayım nereden döneceğim dese tıkanıp kalacağız. Evet mesela sahle yemekten yemek iyi Müslümanlar sahleri kullanız desek emin olunuz bu söz İslam'a dönelim Kur'an'a dönelimden daha değerli niye binde bir de olsa bir iş yapıyor sahle yiyecek artık adam. Muşahhas evet. Ama Kur'an'a dönelim nereden döneceğim ben Kur'an'a zaten hepimizin evinde Musaf var Kur'an'a dönmeyelim diyen yok ki. Sağcısı, solcusu, zengini, fakiri, kadını, herkes Kur'an'a dönelim diyor. Nereden döneceğiz? Güzergah göstermek gerekiyor insanlara. E bu sabah namazına kalkmak bir güzergahlardan biridir. Sahalle yemek odur. Misvak kullanmak odur. Milyar görevi yok ki Allah'ın bizim üzerimizde. Sayalım, sayalım, sayalım, iki yüzü bulmaz Allah'ın emirleri. Evet. İki yüzü bulmaz. E elli hafta var senede diyelim. İkisi bayram tatiline gidecek. Elli Cuma namazında 50 güzergah gösterecek. Bu hafta şunu yapalım Müslümanlar. Bu sırayla efendimizin yaptığı gibi tedrici kademe kademe yapalım. E, 4 senede İslam'ı bitiririz hocam. Evet. 4 senede bitiririz. Ama her yani hafta 4 senede yaşanır hale gelmez. Hazmedilir. Hazmedilir. Ha, aşı, aşılanmış evet. olur Kur'an-ı Kerim. Evet. Öbür türlü boğuyoruz adeta. Yani bütün olarak alacağız derken ...boğazımızda kalıyor... ...nefes borumuza tıkanıyor bu sefer... Evet. ...hazim sorunu yaşıyoruz... ...bir hafta önce... ...aydındaydım orada üniversitede konuşurken... E, ...baya bir akademisyen de vardı... ...bu örnek çok hoşlarına gitmiş... ...dedim ki bir baba... ...poşetleri doldurup... ...evine gıda getirdiği zaman... ...çocuğunun gıdasına karşı... ...görevini icra etmiş olmaz... ...bu çocuğun... ...hazmetmesi de o gıda ikinci bir sorun... ...dolapta gıda olabilir... Mutfak dolu olabilir. Çocuk bunu hazmedemedikten sonra gıdadan zehirlendikten sonra mesela baba görevini yapmadığı gibi zehirlemiştir çocuğunu. Dini de biz insanlara dindar olun dememiz yetmiyor. Bu dinin hazmedilmesi lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hazmettirdi? Hazmettirmemizde aksi de din zehirlenmesi çıkar ortaya. Hmm. Din adına aşırılıklar çıkar ortaya. Efendimiz ne buyuruyor bu din güçlüdür. Dini böyle birden kapmaya çalışmayın altında kalırsınız bu işe galip gelir. Yani din Buhari'de hadisleri <gülüyor> din yani din zehirlenmesi olur adeti. Yani evet. niye din zehirlenmesi diyorum? Gıda yaşamamız içindir. Yanlış tükettiğin zaman zehirli site yapıyor, öldürüyor. Yani damarını tıkatıyor senin. E şimdi sabahı kadar namaz kılanları ...efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye benden değilsiniz dedi? Çünkü bu din zehirlenmesi yapıyor. Sabaha kadar namaz diyor damarları tıkanacak. Çok evet. fazla yağ tüketiyor. Çok, çok aşırı gıda alıyor gibi oluyor bu. Yani din de e, bizim hazmedilir tarafımız olması. Bu lakaytlık değil aşağı Boşver 20 yaşında namaz sonra kılar çocuk demek değil. Ama namaza teheccüden başlamamak. Evet. Namazın farzlarından en azından kurtarsın bu çocuk demek. Evet, evet, Yani evvabini çocuğa daha sonra şuurlandığı zaman kıldırmak. Evet. Yani biz böyle gördük. Evvabinle kılacaksın akşam namazı on rekat olacak dediğin zaman tıkatıyorsun çocuğu. Evet. Ya sen farzı kıl yavrum. 3 ay sonra da bak bu lezzetli bir şeymiş sünneti evet Arkasından neva. Ya yani bir kademelendirme olsun. Nasıl temel hayati gıdalar diye bir listemiz evet, oluyor. Evet. Sonra düğünde yediğimiz oluyor. Sonra çekirdeği fıstığı oluyor bunun hayatı da bu mantıkla yaşamadıkça dini de bu şekilde ama Allah'ın koyduğu farzlara göre yani Allah'ın farzlarını sünnet düzeyine müstahap düzeyine düşürürsek dine müdahale olur bu buna hiçbir müminin hakkı yok bu İsrailoğullarının yaptığı e, çirkin müdahale olur o evet. şekilde değil ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde hazmettiler evet. önce ne yaptılar Allah benim Rabbimdir ben onun kuluyum. O buyurur ben dinlerim. 13 yıl bu eğitimi aldılar. Evet. 13 yıl Mekke dönemi. Biz 13 yılda halim yetiştiriyoruz hocam. Evet. Bu sebeple birinci sorun bu, ikinci sorun Çok bu, önemli Kur'an haşrisi. Şey, hocam yani onu bir daha altını çizelim. Yani benim Rabbim bana buyuruyor. Yani bu idrak içerisinde bir... Allah, buyurur, Allah ben dinlerim. buyurur ben dinlerim. Allah buyurur ben dinlerim. Evet. Önce bu olacak. İmam Hatip'te çocuk din felsefesi öğreniyor hocam. Evet. Budizmin haklı tarafları var mı? Evet. Ebu Hanife'ninki doğru, evet. Şafii'ninki yanlış mı? Yani dinin felsefesiyle oynamak hocam... Yeni aldığın bir bilgisayarı Açıp tornavide ile karıştırmak gibi bir şey Evet Yani o bilgisayar daha bir işe yaramaz Servisi de bakmaz ona bir daha Bu aşı konusuna Hocam Şey yapalım Yani sahabe hakikaten Mesela ilk basamağı söylediniz Rabbim buyurur Ben dillerim Ben dillerim Yani Kur'an aşısı başka hangi ee... iki Evet İkincisi evet. Ayrıntı yok ashab-ı kiramda Evet Ayrıntı yok Ne demek ki o Ne demek ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Namazınızı şu şekilde kılacaksınız. Mesela ashab-ı kiramın ilm hal bilgileri bizim kadar değildir. Evet. Yani olsa ne olur? Şaşırsa ne olur? Yok böyle bir şey ashab-ı kiramda. Namazı dört rekağı böyle hayati gibi, ekmeği ısırır gibi yiyip bitiriyorlar. Namazı yiyorlar. Hazmediyorlar. Bizde mesela kaşınsa ne kadar? Üç defa mı kaşınsa namazı bozulur? İşte eğilirsen asabi keramda tabiiilik var. Yani bize göre latif bir velayet temsil. Kabasaba ama doğal. Evet. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz hocam? Yani bahçe elmalarına bakıyorsunuz. Hepsi pres'ten çıkmış gibi, kalıptan çıkmış gibi. Organik elmaya bakıyorsun. Biri büyük, biri küçük, birinde sinek lekesi var ama yerken birinde toprağın tadını bile hissediyorsun. Evet. Öbüründe de plastik e gibi. ...ekmeği bölüyor mesela. Yiyor yani o Dişliyor böyle Dişliyor, dişliyor. mesela Tabiiilik. içine çekiyor Şimdi bu da sizin iz, deminki ikazınıza uyması gerekiyor herhalde Yani bu da yanlış anlaşılacak bir şey ama Aman yanlış da anlaşılsın Hakikat bu Bizim kıldığımız namaz hocam evet. Huşusu hariç Daha orijinal Daha aritmetik bir namazdır Presten çıkmış gibidir Daha aritmetik evet. ha, Kurallara uygundur ama ashab kiramın kıldığı namaz cennette kılınmış bir namaz gibidir. Bizim gibi aritmeti yoktur. Çünkü bizim ilmal kitaplarımızın yazdığı bilgiler ashab kiramın ürettiği sorunlar değildi zaten. Evet. ashab kiram aklına gelecek filan cihatta ben ön safta mı olurum, arka safta olurum da o arada bir rekatı yanlış kılacak. E, bizim bakkalımız hesabını namazda tüketiyor. Yani evet. bir Toplamalar borçlar alacaklar Dolayısıyla biz Huşusu yok Aritmetiği güzel bir namaz kılıyoruz Presten çıkmış gibi namaz kılıyoruz evet. Asabi kiramda Huşu o biçim Allah'la baş başa bir namaz kılıyorlar Ama Aritmetik o kadar güzel değil Mesela çok çok orijinal bir örnek hocam Bana bir cami tarif Edebilir misiniz herkesin terliği de önünde Ayakkabısı önünde Var mı böyle bir camimiz bizim? Ayakkabısı yanında namaz kılıyor insanlar. O namaz kılınır mı ya? Ya e, sahabem Efendimizin yanında terlikleri yanında namaz kılıyorlardı. Namazdan evet. sonra vaaz dinleyince de o terliğin üstüne oturuyorlardı minder gibi. Namaz kılarken de Allah akbar ayağa kalkıyorlardı. Bu kadar tabiydi aritmetiğe uygun değil. Bizim hanımlarımız temizlemek için bile girmez o mescide. E, kirli ayakkabılarla basılmış bir yer. Ama... Benim bir şeyim vardır hocam. Böyle e, yani diyelim Osmanlı zamanında caminin iklimi ile sokağın iklimi birbirine Uyumlu. yakındı. Çok yakındı. Onun için sokaktan camiye girmek kolaydı. Ya yani şimdi sokak bambaşka Cami iklimi bambaşka C Dışarıdan camiye girmek Zorlaşıyor Kıştan bahara geçip grip olur gibi grip oluyor Evet hocam. Yani, yani öyle bir şey Şimdi sahabi döneminde Resulullah Efendimiz döneminde ise Her şey iç içe mescit Hayat sokak ve tabi Ve tabi ve evet tabi. çok güzel Bu bu gayri tabiilik Yani e, hoca ile talebe arasında imamla cemaat arasında Müftü efendi ile ...görevleri arasındaki... ...protokol bağlantıları... asab yok. Evet. yok... ...dolayısıyla bakıyorsun ...bir sahabi geliyor... ...ben böyle yaptım bir ya, Resulallah ne yapacağım şimdi diyor... ...ama şimdi fetva sorarken... ...bir arkadaşın başına böyle bir şey gelmiş diyor... ...kendi adını başkasının adına... ...kullanıyor... ...yani hayati bir konuda bile... Sor, ...sorup... ...cennetlik cehennemlik mi değil... ...diye bir fetva alacak adam bile... ...sarih olamıyor... ...net konuşamıyor... Bu tabilik aşının tutması veya tutmaması anlamına geliyor. İki bu. Üçüncüsü, e, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bizim gibi e, hayatı başka bir sistem üzerinde başlayıp sonradan Kur'anlaştırma yöntemine gitmediler. Hmm, bu da çok önemli hocam Başka bir sistem Z üzerine Dolu var. zihinle gelmediler Gelmediler. Z evet müşriktiler Cahiliye vardı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelip Beyat ettiğinde Sıfırlandılar Rezet yapma, reset yapmak reset deniyor yap ya Rezet yaptılar hmm. Gelip de ben dedem hmm. böyleydi Nenem böyleydi diyen müşrik olarak kaldı zaten hmm. Evet Mesela daha önce burada konuşmuştuk Emran İbni Husayn Hüseyin değil Hüseyin isimli abi ...zekat kafasına yatmamış. Diyor ki... ...ben kazanacağım da senin fakirlerine mi dağıtacağım onu diyor... ...Efendimize. Evet. Cihat kafasına yatmamış. E madem cennete istiyorsun... ...niye bizi öldürüyorsun dünyada diyor. Böyle ölmek için mi Müslüman olacağım diyor. Evet. Onun dışında her dediğini yaparım diyor. Evet. biliyor musunuz hocam bunu çok açık ve net söylüyor. Efendimiz de elini tutmuş sıkmış... Emran demiş... Zekat yoksa cihat yoksa cennet de yok demiş. Evet. Atma yapma böyle pazarlık ediyor. <gülüyor> Sonra hiç mi bunun kolayı yok demiş. Hiç yok demiş Efendimiz. Bu ikisi olmadan olmaz demiş. Peki bunları da kabul ettim diye Müslüman olmuş. <gülüyor> netlik var. Evet. Bu netlik çok önemli. Şimdi hocam. Yani geldiğinde Emrah'ın sıfırlamayı kabul edip geldi. Biz. E, yani 5 sene. Beş sene. Başka şeyler üzerine ant içmiş çocuklar olarak çocuklarımızı hafızlığa götürüyoruz. İşte bugünleri sağlayan başka otoriteler, evet. başka ilahlardan söz edebiliyoruz. Bu ilahlardan çizgi film var. Evet, evet. Çocuğun kumbarası ilahlaşmış olabiliyor. Yani kumbarayla çocuk bir defa tapıncak şeyler üretiyor daha beş yaşındayken. Akrabacılık, ırkçılık çocuğu istila etmiş olabiliyor. Babasının bir tarla üzerinden amcasını nasıl öldürttüğünü duyabiliyor. Mesela evet. böyle facialar bir tarlaya kurban edilmiş bir sülaleden bilgidar evet, bu çocuk. Evet. Yani kafa tahsupla dolu, Şu filanca sistemle dolu, filanca şeyle dolu. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e emanet ediyoruz çocuğu. Ya ondan sonraki hayatında da. O şeylerden kopmuyorlar. Ama Kur'an girecek yer bulamıyor zaten. Evet. Kur'an bir sığınmacı gibi o kafada. Evet. Köşede bucakta bir yer buluyor. Bu sebeple helaller ve haramlar Allah'ın azameti esma Hüsna listede var pratikte yok. Evet. Ashab-ı kiram ise sildi süpürdüler. O silme süpürmeyi ana babaları da dahil. Mesela Bakıyoruz anne babalarını bile silip süpürmüşler. Hiç tereddüt etmeden. Bu silme süpürmeden sonra Kur'an-ı Kerim Adeta boş bir kafaya geldi Nedvi Allah rahmet eylesin Bu Hasan el nedvimiz var ya evet, Hocamız Allah rahmet eylesin Amin. Ee, Onun meşhur bir siretin nebisi vardır Rahmet peygamberi diye piyasada var Girişi çok tatlı onun hocam Çok tatlı Yani o, o giriş bölümü Siretin kendisi de çok güzel Böyle bir tarih kitabından çok Ders kitabıdır Ramazan, Buti, Muhammed Gazali'nin sireti de öyledir. Bu üç siret kitabı herhangi bir siret kitabı gibi değil hocam. Evet. Nedvi o girişinde çok güzel bir soru soruyor. Bu sorunuzun cevabı o hasilin anlamında. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere geldi? Evet. Mekkeli müşriklere değil hmm. de Mesela Roma bir medeniyet merkeziydi. Niye oraya gelmedi de? Pers İmparatorluğu bir medeniyet merkeziydi. Mesela Arap Yarımadası'nda o zamanki Şam nihayetinde bir medeniyet, bir uygarlık merkeziydi. Neden bu soru çok önemli tutuyor bunu? Hmm. Çok takdir ettiğimiz bir cevabı var. Diyor ki bir kere şunu bilelim ki Allah neyi nereye koyacağını bilir. Bu sorunun Cevabını bizim kesin olarak irdelememiz yanlış diyor. Neden? Çünkü Kur'an da buyuruyor zaten. Allah Allah neyi nereye koyacağını, nübüvveti nereye koyacağını bilir Allah. Herkesten daha biliyor. Dolayısıyla bunu bizim irdeleme hakkımız yok ama tefekkür malzemesi olarak bunu ele alabiliriz. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap yarımadasına geldi... Ee, ...bunu iki neden sayıyor... ...çok şeyler söz ediyor da ikisi çok önemli... ...birincisi... ...en büyük vahşet oradaydı diyor... Evet. ...peygamber kurtarıcı bir isimdi... ...en ağır vahşetin ye, olduğu yere gelmesi en iyi sonuçtu diyor... ...kurtarılmayı en çok hak eden onlardı diyor... Evet. ...çocuğu diri diri gömüyorlardı diyor... ...bir... İkincisi ve bizim cevabımız... ...Araplar diyor... ...medeniyet sahibi değildiler diyor... Evet. Arap Yarım Adasında yani zihinleri çok dolmamıştı. Boş kafalı insanlardılar hmm. diyor. Bir kadın düşkünlüğü, iki alkol, üç deve, dört deve, deve tüyünden çadır. Bildikleri başka bir şey yoktu diyor. Şiirleri de buna dayalıydı. Medeniyetleri de buna dayalıydı. Dolayısıyla bir peygamber geldiğinde kitap getirecekse, o peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim peygamberimiz Salam geldiğinde. Alakalı. Temizlemesi gereken şeyler 10-20 maddeyi geçmiyordu Kadınlara değer vermeniz gerekiyor dedi Alkol zararlıdır dedi Cinayet işlemeyin dedi Deveden başka da hayvan var bu dünyada dedi Eğitimi 23 senede bitti Evet Eğer bu Roma'ya yani gelse Yeni insan inşası daha kolay, daha kolay Çünkü evet. temizlenecek çalılık alan çok kolay evet. Koca bir ormanı değil 5-10 çalıyı temizledi Evet ben böyle açıyorum o biraz daha edebi söylüyor bunları. ne rahmetullah aleyh. Ama Roma'ya gelseydi, Pers İmparatorluğu'na gelseydi ateşi söndürmesi 23 seneyi bulurdu sadece diyor. Onu da söndüremeyebilirdi diyor. Evet, evet. Çünkü binlerce yıllık büyük bir gelenek vardı. Halbuki Arapların o meşhur kurumsallaşmıştı. Evet. Halbuki Arapların meşhur putperestliği de 100 senelik değildi. Şam'dan evet. getirmişler onu. ...ya bu güzel yakışıklı put demiş... ...yani uzun yılların bir putu değildi... Evet. ...dolayısıyla... ...efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kökleşmemiş... ...bir cahiliye bataklığını... ...kısa bir zamanda temizleyip... ...İslam'ı yerine oturttu... Ee, ...mesela... ...Türklere gelseydi, Romalılara gelseydi... ...veya kökü uzun... ...yani kültürü uzun, başka uluslara gelseydi... ...bir defa karşısında... E, ...ciddi gruplar bulacaktı... ...müşrikler çok çabuk teslim Hı. oldular... Mesela en son teslim oluşları Mekke'nin fethi 20 sene. 20 sene üzerine pes ettiler. O 20 senenin 10 senesinde de dağıldılar zaten. Bedir'den evet. sonra dağıldılar. Bir daha toparlanamadılar. Çünkü köklü bir kültür yok. Beyinler o kadar iz bırakmış şekilde değil. Mesela kendi putlarına kendileri de gülüyorlardı. Evet. Yaptıklarının yanlış olduğunu biliyorlardı. Yiyorlardı. Atalarımızı çiğnemeyelim evet. gibi bir anlayış vardı. Şimdi burada bizim Kur'an'ın bizim üzerimizde aşı tutmayış nedeni çiçek aşısını 40 yaşında yapıyorsun bir adama. Hocam burada tabi şöyle bir şey çıkıyor. Yani sahabenin resetlemesi kolay oldu. Kolay Asla, oldu. Kolay oldu. Biz nasıl resetleyeceğiz? Yani ya biz şimdi sizin o müesseseleşmiş dediğiniz dünyanın hani katmer katmer meselselleşmiş dünyalarla karşı karşıyayız ve onların etkisi altındayız. Yani Kur'an aşısını binlerce kere yazma fazla. yazmamız, konuşmamız bugünün insana yani biz de aşılanalım Ama demek için şöyle, şöyle bir hakikat var hocam ortada. Evet. Doğru. Küfür, şirk, azab-ı çabucak temizlendiği şeyler binlerce kere fazla katmerleşti, kurumsallaştı. Hatta globallaştık kurumsal var. Globallaştı. Global, globallaştı. Evet. Doğru. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imkanlarıyla bizim imkanlarımızla ölçüldüğünde globallaştık hocam. Evet. Oturduğumuz yerden haremi i şerifteki teravih namazını dinliyoruz biz. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki defa Mekke'ye gidebildi. Eee evet. Hicretten sonra biz günlük gidip gelebiliyoruz. Evet. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bir ilim Mahunede hocalar şehit olunca eyvah ne olacak kimi göndereceğim diye. Her şey işte, kendik gibi değil tükendik mi? kendik gibi. E, elhamdülillah bizim her sokağın başında bir imam hatipçisi var. Evet. Bir Kur'an. Yani biz Rabbimizin huzuruna bizde çok köklüydü diye bir şey diyemiyoruz. Aynı şekilde biz çocuklarımızı 7. günü dolmadan ezanla buluşturuyoruz kulaklarında. Evet. Yani ne oldu bizim sadece siyonistlerden korunalım İslam'ı siyonizmden şer güçten ateist Çin'den koruyalım Kültürüyle kendimizi tembelleştirdiğimiz için bu başımıza geliyor Biz oturup çocuğumuzu siyonizmden korumamız gerektiği gibi Şer güçlerden korumamız gerektiği gibi komşu fesadından da korumamız gerekiyor evimize giren poşete bile dikkat etmemiz gerekiyor desek Allah bize yardım edecek bu aşık olay mesela ben babama minnetle e, hürmetle yad ediyorum eskiden kesek kağıdı vardı hocam Evet. E şimdi o yok poşet var onun yerine Kesek kağıdı gazeteden yapılırdı artık gazete eski gazetelerden yapılırdı o zaman da zaten gazeteler belliydi nasıl oldukları berbattı babam pazardan getirdiği zaman ee, pazar eşyasını Mesela domates getirdi Kapın önüne koyardı eşyayı annemden bir leğen alırdı. Getirdiği domates neyse onlar o leğene dökerdi Poşetleri de en az yüz parçaya bölerdi. Ben ve kardeşlerim resimleri o, o gazete kese kağıtlarını Kese kağıtlarını poşet evet. dedim ha, evet, poşet, evet. Şimdi poşet oldu. Ya. Ee, ben ve kardeşlerim Latin harfleri görmeyelim diye. <gülüyor> resimleri görmeyelim diye. Bu, bir çare miydi? Değildi ama 1965, 1965 yılında bir Müslüman baba bu kadar yapabiliyordu. Evet, evet. İçindeki hasreti gösteriyor. Şimdi onu hatırladığımı söylüyorum da o da gülüyor. Ya, ne tedbirler almışız diyor. Evet. Şimdi e, cep telefonu var başımıza çok musallat oldu işte cep telefonunu mu parçalayacağım ben diyor velilerin bir kısmı konu Hayır. Sen de evini dört köşesini Kur'an motifleriyle donatırsın Göze görecek başka bir şey bırakmazsın. Yani çocuğu boş bıraktığın için o cep telefonunda filancaya gidiyor. İki, yani şimdi imkanlarımız arttı. Uh -huh. İki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi Yemen'e gönderiyordu. Muaz'ı gönderdi. Bir Muaz, on 15 tane sure biliyor. Muaz Yemen'e peygamber öyle. temsilcisi olarak gidiyor. Hocam ne evet. valisi ya? nübüvveti temsilen gidiyor ee. danışacağı bir psikolog yok sosyolog yok bir hoca efendi yok internetten fetva soracak bir yer yok çok bunalırsa bin kilometre Medine'ye geri gelecek ne yapacağım ya Resulallah diyecek bin kilometre geri gidip cevap verecek hocam bu kadar yani acayip bir dünya e şimdi hocam bu hocalar burnumuzun dibinde seç seç alim bul e mesela şöyle örnek vereyim işte din İşleri Yüksek Kurulu'nun 40 bine yakın fetvası var. İnternette elinin içinde hepsi ya. Hocam işte o muaz farkını. Yani muaz... Birinci numaraya devam ettik ama yani. Allah konuşur ben dinlerimde ya, ya. iş bittiydi zaten. Evet, evet. O sebeple çocuklarımıza imanın şartlarını öğretmekten belki vazgeçmeyeceğiz. Ama imanın şartlarından önce Allah aşılayacağız çocuklarımıza Biz Allah'ın kuluyuz. Evet, Allah'ın kulu evet. Yine o örneklendirmeye müsaade ederseniz Döneyim estağfurullah. Şimdi e, Evde 10 senedir görmediğim Misafirler geldi Annenin babanın evet. Ağlaştılar Herkes yan geldi koltukta Nasılsın köyde ne var ne yok filan Çocuk bu sahneleri izliyor O arada Allah'a ekberdi ezan duyuldu Birden doğruldu baba Sanki elektrik kesilmiş gibi Muhabbeti bıraktı Ezanı dinledi Arkadaşlar camiye gidiyoruz dedi. Bunu çocuk hocam 3 yaşında görsün. O çocuk namaz bırakamaz hayatı boyunca. Evet. Bali olur olmaz camiye koşacak. Niye? Ya elektrik kesilir gibi adamın sözü bitti ya ezanı duyunca. Evet. İmanın şartlarını öğretmek yetmiyor hocam. Evet. İmanın şartlarıyla beraber bu lezzeti vermek lazım. Yani Allah bizim odamızda, arabamızda, her yerimizde. Mesela çok enteresan e, bir arkadaş ben tövbe nasıl yapacağım diye bir konu sordu onu ben paylaşayım sizinle. 5 dakikamız kaldı hocam <gülüyor> öyle. Hocam güzel e, gidiyor sohbetimiz dedi ki e, dedi. <gülüyor> hocam dedi, bir hata işledim dedi. Çocuğum çok kötü bir iş yaptı dedi. E, Daya ben çocuk döven birisi değilim ama e, annesiyle karar etti ki biraz kötekleyelim bunu. 10 yaşında bir çocuk ee, Bu işi bir daha yapmasın Çok müstehcen ve berbat bir iş yaptı dedi. Yani polise intikal etse Çocuk hapishanesine alınırdı Öyle bir suç yaptı Ben mikrofonda zikretmeyeyim söyledi o şeyi de çok kötüydü Çocuğu dedi Annesi şikayet etti Savcı gibi ben de geldim Elimle poposuna vuruyorum Çocuğun O arada çocuk akıllık etti Baba Allah'ını seviyorsan affet beni dedi Dedi çocuk ...sinirimden dedim ki... ...akla şimdi mi Allah geldi dedim... ...daha fazla vurdum dedi... Evet. ...çocuk ağladı sızladı... ...protokol gereği de... ...annesi benden sonra onu... ...okşadı... akşamda benden özür dilemeye geldi çocuk... ...10 ee, yaşındaymış çocuk evet. hocam... ...çocuk özür dilemeye geldi... ...ben affetmeye hazırdım ama kaşlarım falan çatık dedi... güya affetmeyeceğim de... ...ikinci özünde affedeceğim gibi düşündüm dedi... Ee, Annesi doldurmuş çocuğu özür dileyeceksin babandan Baban da seni öper merak etme filan demiş Gelmiş önüne oturmuş hocam Demiş ki Baba Annemle kararlaştırdık senden özür dileyeceğim Ama sana bir sorun var demiş Bir de soruyorsun gibi böyle kaşlarını çatmış Hadi ben senden özür dileyeceğim Ben sana Allah'a saldım sen kimden özür dileyeceksin demiş On yaşında hocam ...ben senden özür dileyeceğim... ...ben bir daha yapmayacağım... ...ama sen demiş Allah'ın hatırını kırdın demiş. Sen, sen bana vururken diyordun ki... ...hiç e, benim oğlum böyle yapar mı diyordun... ...ben sana şimdi diyorum... ...Allah gibi birinin kulu yapar mı böyle? O arada annesi demiş... ...böyle mi konuştuk senle demiş. <gülüyor> Çok enteresan hocam. Evet, şimdi evet. Çocuklar film izleye izleye... ...senarist oldular... Evet. Ve anne pot kırmış tabi. Yani oyuncak bir tezgah bir özür dilendiğini ortaya koymuş. Anne demiş içimden geldiği gibi konuşuyorum sen karışma demiş. Evet. Şimdi hocam büyük arkadaş. O anda kalp krizi geçirmediysem ben uzun yaşarım düşünüyorum çok fena oldum hocam dedi. Kalkıp onu öldüresim de geldi dedi. Namazdan yeni gelmiştim yani Allah'tan da korktum. Çocuk büyük bir hakikati hatırlattı hocam. Ben kendimi imansız hissediyorum dedi. Nasıl Allah'ın hatırını kırdım dedi. Evet. Dedim ki ben sana yardımcı olayım dedim. Çocuğu al gel dedim. Çocuk Çocukla ben telafi edeyim bu işi dedim. Dedi sana da cevap verir dedi. Ya bana ne cevap vereceksen getir dedim. Önümüzdeki günlerde merak ediyorum. Hmm. Getirecek çocuğu. Evet, evet. Hocam arkadaşımız rapor almış. İki haftadır işe gidemiyorum. Allah Allah. Hayattan koptum dedi. Allah'ını seversen şeyin o anda. Allah'ı seviyorsan affet beni demiş. Allah şimdi mi hatırladın demiş o da ona ve vurmaya devam etmiş. Evet. Çok mu dövdün dedim. İlk tokatım olduğu için çok sayılır. Aslında çok değil dedi yani. Senin evet, benim evet. bir dayak tarifim var. O tarife göre vurdum dedi. Yani acıtmak falan yok ortada ama dedi. İlk dayağım olduğu için çok ağır oldu çocuğa dedi. Fakat Hocam o çocuğu öpeceğim bir defa. Evet, yani evet. Çocuk öpülesi bir. Alnından yanağından öpülecek ya bir o, işi. Allah hatırını hocam, o adamın, yaşta idrak etmiş. adamın imanını depreştirmiş çocuğun ya, tavrı. Ya, ve bunu şey çok ta, annesine de demiş. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Sen karışma bu işi demiş. <gülüyor> evet. Şimdi evet. ama hocam. E, bu e, o anda babanın <gülüyor> öyle mi yavrum? Peki. Ben Allah'ın hatırı için ölmeye razı olduğuma göre seni de affettim ama sen de o Allah'ı unutma demesi gereken bir sahneydi. An, evet. Sahabi olsa yapıyordu işte hocam. Evet. Sahabi olsa yapıyordu ya. Yani Ali radıyallahu anh'a ait sayı olması da bir rivayet var ya tükürünce hmm. kafir affediyor. affediyor evet. Yapıyorlardı demek ki. Evet. Ya bunun onlarca yüzlerce örneğini bulmaz mümkün. Allah hatırı var. Heh, çocuk bilmeliydi ki o anda bile Hatırı sayılan bir Allah'tır Benim Allah'ım Onu o baba ya. ispat edememiş Ben arkadaşı yine teselli ettim Dedim ki bu nedametini senin iki haftadır işe gidemeyişini Allah gördüyse merak etme dedi <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Ne demek görmüştüm. gördü dedi Ya Benim için böyle diyebilirsin sen Bir de Allah senin samimiyetini görürse Sen merak etme o çocuğun kalbini Allah yumuşatır Yüz kişinin katiline bile kapı açmış Allah bizim Allah'ım sen merak etme evet. Teselli ettim ama adam kaynıyor hocam evet. Çok ağırına evet. gitmiş bu sahne ee, O da bir kazanç hocam o kazanç. O da bir kazanç. Dediğim gibi uzun vadede bir kazanç evet, bu evet. O çocuğu çok merak ediyorum ee. O çocukla buluşacağı <gülüyor> <gülüyor> inşallah. Berat sonraki bir sohbette i̇nşallah. onu paylaştığım. Gelirse inşallah. çünkü adam çocuğumdan utanıyorum hocam dedi. Allah Allah. Ben onunla senin yanında duramam gibi böyle bir enteresan bir şey Şimdi, oldu. Evet. evet. Ee, ama her halükarda hocam asa ı aşı buydu. Evet. Bu olunca büyük olaylar onların önünde küçük oldu. Biz aşıyı ileri yaşlarda almaya çalıştığımız için ya da mesela filanca şeyin aşısını yemek yiyerek almaya çalışıyoruz. Evet. Yani, yani. midemizi dolduruyoruz da o Temel aşı olsun diyoruz olmuyor işte Meselenin özeti bu İnşallah aşılanırız hocam i̇nşallah. Aşısıyla Böyle sahabe e, e, Radıyallahu anhum'un böyle birisinden Örnek alarak bir aşıyı Aşılanırız inşallah Bütün zamanlarda bu aşı Her zaman mümkün i̇nşallah. tabii ki Evet sonuna geldik Sohbetin e, değerli dinleyiciler İslam'dan hayata Ölçüler Muhterem Nurettin Yıldız hocam